İlk Sakarya, Ankara ve İstanbul'u aldığınız zaman hadi buna bir de Balıkesir'i katalım 5, 10'da 14 yüzde olarak çok yüksek bir oranda 2B'ye müdahale, 2B adı altında ormanlara müdahale olacağı anlaşılıyor. Ben de böyle bir bilgi derledim. 81 yılı rakamlarına göre Antalya Muğla önde gidiyordu.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 bunun tapu kanunuyla ilgili bir maddesi vardır. Ormanla ilgili 4 maddesi vardır. Bakın kanun çıkartırken çıkartırken bile adında bile e, kamufle etme çalışması ne görüyoruz. Bunlar, bunlar hoş şeyler değil. Orman kanunu değiştiriyoruz değil Bak 4 madde orman, 2 madde e, efendim harçlar kanunu, 2 madde de kadastro kanunu. Hani net tapuyla ne alakası var? 4 madde orman kanunu. Şimdi bu değişiklik bir belli bir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 Efendim şunun böğrüne basın evet'i veri vereyim size kestanelikleri demişti. O yasada yasa mahkemesinden iptal edildi döndü. Peki bu şimdi e, bunun şansını nasıl e, görüyorsunuz? E şimdi tabii. Meclisten e, yani şu meclisten açıdan geçecek. sormak istiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet partilerinin de.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 Hiçbir üzerinde kayıt hiçbir şey yok. Vatandaş gitmiş parasını ödemiş bunu almış. Malını almış. On sene sonra on beş sene sonra on sekizinci yılda tesadüfen bir bakıyor tapuya. Aa orman teşkilatı oraya bir şerh koymuş. Burası iki B'dir. Tebligat falan da yok ha. Evet. Yirmi yılı geçirmiyorlar. Yirmi yılı geçirmiyorlar. Bir şey...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 Azaldı, evet, çok azaldı evet. galiba. Hemen ben çözümden bahsetmek istiyorum. Müsaadenizle. Evet. Yani Yani bir tek şey söyleyeyim. Hukuku koruyamazsınız, ormanları koruyamazsınız demiştiniz. E, ormanları koruyamazsınız da hayatı koruyamazsınız. Bitti. Evet. Evet. Tabii yani ekolojik e, şeyin e, devamı da budur. Devamı da budur. Şimdi e, elimizde böyle iki bir adı altında toplu yerleşim alanı var. Sanayi tesisleri var. Tarıma dönenler var.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 Ömer Bey çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ediyorum sağ olun. Bu konuları önümüzdeki günlerde daha da sık konuşmak zorunda kalacağımız gibi bir his var <gülüyor> Sizi tekrar buraya davet ederiz. Evet çevre hukukçusu hatta ekoloji hukukçusu diyelim kendisine Ömer Aykulla 2B üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirdik.